İnfitar Suresi Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla Gök yarıldığı zaman, gezegenler serpiştirildiği zaman, denizler fışkırtılıp kabartıldığı zaman, mezarların içindekiler dışarı çıkartıldığı zaman, her can dünyada yapıp öne sürdüklerini ve yapmayıp geride bıraktıklarını bilecektir. Ey insan! Seni yaratan, şekillendiren, dengeli kılan ve dilediği şekilde seni oluşturan cömert Rabbine karşı seni aldatan nedir? Hayır, doğrusu siz dini yani hesap gününü yalanlıyorsunuz. Üzerinizde yapmakta olduklarınızı bilen, değerli yazıcılardan oluşan kaydediciler yani melekler vardır. Şüphesiz ki iyiler elbette nimet içinde olacaktır. Şüphesiz ki yoldan sapanlar ise cehennemde olacaktır. Hesap gününde oraya gireceklerdir. Oradan hiçbir şekilde kurtulamayacaklardır. ''Hesap gününün ne olduğunu sana bildiren ne olabilir ki? Evet, o hesap gününün ne olduğunu sana bildiren ne olabilir ki? O gün kimse kimse için herhangi bir şeye sahip olamaz. O gün yetki yalnızca Allah'a aittir.''